368. Konu, Hazreti Ali'nin Uhud günündeki hücumu, Hazreti Ali şöyle anlatıyor, Halk Uhud gününde peygamberin yanından kaçtıklarında ölülere baktım, Resulullah'ı görmedim, kendi kendime, Hazreti peygamber kaçmaz, onu ölüler arasında da göremedim, herhalde peygamberi yalnız bıraktığımız için Allah bize öfkelenmiş ve onu göğe kaldırmıştır, öyleyse benim için en iyisi ölünceye kadar savaşmaktır, dedim ve hücum ettim, Müşrikleri yararak ilerledim, baktım ki, Hazreti Peygamber onların arasındadır.